Günaydın Bir Dolap Kitap'a hoş geldiniz. Günaydın 94.9 Açık Radyo'da canlı yayındayız. Bir Dolap Kitap programı başladı. E, tuhaf bir haftaydı. İlginç haberler vardı. E, çocukları ilgilendiren hani bir iki tanesine değinmeden edemeyeceğim. Mesela e, çocuklar için yeni on cezaevi yapılması F tipi. <gülüyor> hani mesela akıl. ...durması böyle bir şey olsa gerektiği düşünüyorum. Yani böyle tuhaf bir haftaydı işte. Sonra şu e, hamile kadınlarla ilgili... ...hani psikiyatra bile ihtiyaç olmayan teşhis için bir açıklama var. Yani <gülüyor> neyse böyle tuhaf bir haftaydı. Biz de e, bu tuhaflıkların içinden güzel bir şeyler bulmaya çalıştık. Yine güzel bir kitaplar bulduk. E, Duran ilk... Tavşan. Duran Tavşan. <gülüyor> Bugün bir Duran Tavşan hikayemiz var. İyi Kalpli Küçük Tavşan. Yapı kredi yayınlarından çıktı bu kitap. Ee, Michael Escoffi'ye yazmış resimleyen Leonor Tüy'ye çeviren de Korkut Erdur. Ee, küçük yaş grubu için resimli bir kitap bu. Ne bileyim üç artı diyebiliriz bu kitap için rahatlıkla. Ee, i̇yi kalpli küçük tavşan e, gerçekten de iyi kalpli küçük bir tavşan ve ormanda dolaşıyor bir gün. Evet. Yani aslında iyi kalpli komik tavşan da denebilir tabii sizimi evet. görmeniz lazım. <gülüyor> pompon, <gülüyor> Ormandaki. <Popuduk. gülüyor> evet yani pompon, pofuduk falan tamam ama yani o proporsiyonlar ne olacak mesela o kolların hani o çırpı ve güdük hali <gülüyor> efendim o patlak gözlerin. Eğer evet, Ama yani patlak ama bir, yine çok güzel bir orantısızlık var falan. Ee, ve bu arada ormandaki diğer e, orman sakinleri de işte kuşlar tabii en çok görülüyor burada. Onlar da e, aynı durumdalar hemen hemen. Burada çiçek desenli ağaçlar var. Çok güzel ilüstrasyonları çok keyifli. Ben evet. de çok beğendim. İşte böyle bir ortamda iyi kalpli küçük tavşanımız dolaşırken bir tane havuca denk geliyor. Olay. Böyle leziz bir havuç <gülüyor> duruyor yerde. Yeşil sapı Tabi Tabii yani bir tavşan için dayanılır şey değil. O da hemen havuca hamle ediyor. Bir ısırık atıyor o güzelim dişleriyle ve kırt diye bir ses geliyor. Meğer bu havuç bir tuzakmış. Meğer kötü kalpli büyük kurt bu bu e, tuzakla tavşanları yakalıyormuş ormanda ve onları alıp fabrikasına götürüyormuş. Bu fabrikada da kötü kurt e, köle ettiği, köle işçi olarak çalıştırdığı tavşanlara e, yeni e, tavşan kapanları yaptırıyormuş. Bu tavşan kapanlarını da alıp başka kurtlara satıyormuş ki onlar da tavşan yakalasınlar diye. Yani e, çok... Çok anlamlı. Şimdi oralara gireriz zaten. Ee, ondan sonra bir gün işte artık bizim tavşanı da oraya e, getiriyorlar. Bizim tavşan diyor ki ya bu haksızlık böyle bir şey olmaz. Ama öbürküler boyun eğmişler. Çoktan durumu kabullenmişler. Yapacak bir şey yok. Hayat böyle falan gibi şeyler söylüyorlar. Ne yapacaksın kardeş? Ne yapacaksın işte? Hayat <gülüyor> gairesi. Evet, tabii tabii. Yani hani alnına yazılınca falan gibi böyle. Ee, ondan sonra işte... O da çalışmaya başlıyor. Yani önce bir herhalde toplumsal baskı böyle bir şey mi? Ya da ne bileyim ortak psikoloji mi? Ne diyeyim böyle bir şey yani. O işte başlıyorlar çalışmaya. Sabah 7'de çalışıyor. 10'da çalışıyor. Öğleden sonra 3'de çalışıyor. Akşam altta çalışıyor. Ta saat 8'e kadar çalışıyor. 3 var diye çalışıyor. Akşam olunca da e, oyuncak ayısını da alıp yatmaya gidiyor. <gülüyor> saat 8'de ama. Yani orası da önemli. Bir mesaj da orada var. Yani 8'de yatın çocuklar. Ee, sonra e, rüyasında... E, o yaşadığı güzel ormanı görüyor e, bizim iyi kalpli küçük tavşan. Ormanda işte seke seke e, koşturup oynadığını, dolaşıp gezdiğini görüyor. İşte kelebekler uçuyor falan. E, ve e, bir plan yapıyor bunun üzerine. E, burada hani planı da görüyoruz zaten. Bir e, çizim kağıdına, bu teknik çizim kağıdının üzerine işte bir kurt çizmiş falan. Ama çok güzel tabii o çizimleri görmek lazım. Bir yandan da sıkılınca sos oynamış kenardan. <gülüyor> e, ve e, tavşan arkadaşlarına planını açıklıyor. Ama tavşan arkadaşları diyor ki yani sana yardım edemeyiz çünkü kurt çok acımasız ve hepimizi yer. Yani herkes korkuyor ve o baskı e, nedeniyle kabulleniş var yine, yine evet yine baskı nedeniyle e, şey yapıyorlar. Bunun üzerine tavşan e, hani ama bütün hazırlıklarını yapmış olduğu için çoktan muhtemelen bunu da hesapladığı için yani diğer tavşanların tavrını da hesapladığı için eylemini başlatıyor. Ve bu sahnede duran tavşanla karşılaşıyoruz işte. Evet, en sevdiğim sahne. Evet, tavşanımız burada bir tane kutunun üzerinde, kutunun üzerinde kırılır yazıyor, e, duruyor. Baya çalışmayı filan reddetmiş, hani e, hücresinde kımıldamadan duruyor. Ondan sonra kurt tabii geliyor bunun üzerine ve gözleri kocaman nasıl olur da bir tavşan yani sivil itaatsizlik olabilecek bir şey değil burada. Nasıl olur da bir tavşan çalışmayı reddeder işte hadi iş başına köle falan bağırıyor çağırıyor ediyor bilmem ne ama bizim tavşan tabii cevap vermeden oturuyor. Bunun üzerine kurt o koca ağzını açıp üstüne atlayıveriyor ve bir ısırıyor bu tavşanı kırt ediyor amanın diyor ve meğer anlıyoruz ki bizim tavşan bütün bunlara hazırlıklı olduğu için bir Kurt kapanı hazırlamış tavşan kılığında <gülüyor> ve e, tavşanı şey kur, kurdu böylece yakalıyor ve o günden sonra diğer tavşanlar da tabii böylece özgür kalıyorlar ve e, kendi işlerini yani fabrikada çalışmaya devam ediyorlar ama kendileri için çalışmaya devam ediyorlar. Yaptıkları işte diğer tavşanlara dağıtılmak üzere kurt kapanı üretmek <gülüyor> ve böylece... <gülüyor> yani ben hep buraya takılıyorum hı hı. hikayenin burasına yani... bu hikayenin sonu bu arada yani evet. çünkü diğer kurtları yakalamaya başlıyor ormanda yani her yerde yakalıyorlar işkedin ettikleri şeyi e, sonunda kendileri yapıyormuş gibi geliyor bir yandan yani üstüne konuşulabilir bence bir çocuk konuşulabilir tabi şimdi o zaman şuradan e, bakalım biraz daha hani şimdi gireriz buralara dediğim yer var ya köle işçi yapılmalarından hı hı. oradan girelim mesela şimdi bu ...bir konfeksiyon atölyesi olarak düşünelim. Ya da mesela kod taşlama atölyesi olarak düşünelim. Tamam. Çok acımasız şartlarda. Çok hani yani burada da diyor zaten... ...karın tokluğunu... Tabii bir şekilde mecbur bırakılmış. Zorunlu kılmış. Ki zaten Metin bize doğrudan köle diyor. Evet. Yani hani... Bir şekilde ama bu köle yapmadan da mecbur bırakılabilir insanlar ki dünyanın birçok yerinde Türkiye'de de dahil bu böyle oluyor. İnsanlar bu tip zorlu şartlar çok hani insanlık dışı şartlarda işçi haklarına her şeye aykırı şartlarda çalışmak zorunda bırakılıyorlar zaten. Evet. E, şimdi böyle bir durum var. Buradan yani bütün bu kapıları açıyor bize çocuk işçi meselesi işte bu işçi haklarını çalışma e, güvenliğini vesaire ihmal eden bütün o çalışma e, yani ve hani bu... İşte her şey sermaye için sevgilim hı hı. şarkısı Kesme Şeker'den akla geliyor bu <gülüyor> noktada. Ee, hani her şey sermaye için yani. Ee, dolayısıyla e, tavşanın tepki gösterdiği şey evet bu haksızlığa karşı. Evet. Yani burada basbayağı bir sivil itaatsizlik var. Aslında ner daha doğrusu sivil itaatsizlik taklidi var. Çünkü o bu tuzakmış. Yani e, kurdu yakalamak için. Şimdi kurdu yakalayınca ne oluyor? Sen buraya takılıyorsun. Hı hı. Çünkü diğer kurtları da yakalamaya başlıyorlar. Ve e, şöyle bir... Algı oluşuyor anladığım kadarıyla. Tavşanlar intikam alıyorlarmış gibi. Sanki. Evet, Aynısını yapıyorlarmış gibi Yani kurtları gibi yakalayıp köle olarak çalıştırmıyorlar sonuçta. Güzel işte buraya gelmek için öndeki, önceki ha. şeyleri anlattım. <gülüyor> kurtları köle işçi yapmadılar. Kendi işlerini sürdürmeye, kendileri için çalışmaya başladılar. İşçiler, köle işçiler e üretimi kendileri için yapmaya başladılar. Çok açık bir manifesto bu yani. Hani e Daha ne olabilir ki? Daha ne söylenebilir ki yani? Üstelik de bunu çok basit bir metinle, çok kolay bir metinle, çok az sözcükle hı hı. anlatmış durumda. Yani kurdu yakalıyorlar tabii. Çünkü kurt zaten aslında suç işlemiş durumda değil mi? Bir noktada zaten yakalanması gerekmiyor mu? Ama çünkü yani yaptıkları şey sonradan kurdu köle işçi yapmak ve onun emeğini Hayır, sömürmek. Onun emeği üzerinden kendilerine kar sağlamak ve başkalarının zor durumda. Bunların hiçbirisi olmuyor. Aslında kurdun onlara yaptığı şeyin. Onda birini onlar belki kurda yapıyorlar. Bu da sadece etkisiz hale getirmek için. Yani ben bir daha okuyacağım kitabı. Hala ne <gülüyor> almadın yani güzelmiş. <gülüyor> e, ama ben e, bunun bir intikam öyküsü olmadığına eminim kendi adıma. Bu bir intikam öyküsü e, değil bence. Tam tersine e, bütün bu e, hakkı e, yenilen, güvenliği sağlanmadan, e, güvenliksiz ortamlarda çok... ...insanlık dışı ortamlarda çalıştıran, çalıştırılan e, insanların e, burada bir tür e, hakkı savunuluyor. Ve bu konuda çocuklara bir bilinç, bir kapı açılıyor. Evet, bilinç evet, vermek yani çok, çok iddialı şey bir laf ama... Işte. ...yani buradan bir kapı açıldığı çok açık. Yani bütün bu konulara e, girebilmek yani ...üç artı dedik bu kitaba. Yani evet. daha fazla da anlatamazdık zaten diye düşünüyorum. O anlamda metaforlarını da çok güçlü buluyorum kitabın. Evet. Yani... Ee, ve hani burada kurda yaptıkları şey sadece onu etkisiz hale getirmek. Çünkü e bir onu etkisiz hale getirsin. Eli ayağa bağlı. Yani aslında e, illüstrasyonlarından da belki bahsetmeliyiz. Evet, burada evet. işte kurtlar yakalanmış ve hani elleri ayakları bağlı bir biçimde duruyorlar. Yani başka bir şey olmuyor. Yani o bir, herhangi bir şiddet yok. Herhangi bir saldırı hiçbir şey yok. Yani böyle şeylere rastlamıyoruz burada. Sadece bir e, başkaldırı var. Haksız şartlara, haksız yönetime karşı. Bak Henry David Thoreau. <gülüyor> Ona bile atıf var bu kitapla yani. Haksız yönetime karşı bir baş, baş kaldırı var ve e, bunun karşılığında da tabii ki bir e, durum var. Yani e, bir resimli kitap için 3 e, artı bir resimli kitap için oldukça yoğun e, bir içerik var diye düşünüyorum. E, kitabın illüstrasyonları hakkında şimdi bu şeyle ilgili e, söyle adına Ele Eleonore Tüye ile ilgili birazcık okudum da e, özellikle kurt çizimleriyle meşhurmuş. Ha evet öyle bir şey ben de okudum. Ee, öyle bir kurtlu karakteri var. Evet kurt başka bir kurt karakteri var. Serisi evet varmış, o dolayısıyla o, o karakterle tanınıyor. Dolayısıyla kurt çizimleriyle ha. çok meşhurmuş. Bu kurtların da yani daha önce de konuşmuştuk. Kurtlar da e, isimleri kötüye çıkmış ya. Ya evet şimdi yine, kırmızı başlık kızdaki kurt. Yine kötü kurtla karşı evet. karşıyayız. Yani bunu bu konuda e, girişimler olmadı değil. Hani bunu tersine çevirmek için işte kim korkar kırmızı başlık kızdan mesela bütün öykü tersine evet. çevrildi. Ya ve da küçük karda bir kurt, ayak izleri. Ya da karda ayak izleri orada da kurdun. Ya da mesela aslında şuraya da bakabiliriz. La Fontaine'in e, masallarındaki hayvanlara atfedilen o insani özellikler üzerinden La Fontaine'in ormanda yargılandığı mesela Yalva Çural yazdığı. Evet. Ee, sanıyorum Selçuk Demirel mi? Hayır, Selçuk e, Demirel değil. Hayır. Kaflet sanırım. Olabilir. Neyse hatırlayamadık şimdi. Onun yanlış bir bilgi olmasın. Yani LaFontaine'in yargılandığı ormanda sen bize niye böyle şeyler diyorsun? Ya hayvanlar evet. tarafından yargılandığı. Hani bu algının tersine çevrilmeye çalışıldığı da e, varız ama hani işte adı çıkmış 9'a e, inmez 8'e miydi evet, Olaf evet, yani. Hani... Şey. Ya, buradaki evet. kurtta da öyle kurtlar e şimdi, kervanına bir tane daha eklenmiş oluyor. Evet, çok yandan da komik bir kurt. Evet ben başka e, ya yani şimdi mesela bu yazar Fransız ama e, mesela Fransız kültüründe aslında kurdun e, çok asil ve mücadeleci onurlu bir mücadeleci olarak resmedildiği öykülerde vardır aslında yani o geçmişten gelen öykülerde. E, hani buna rağmen bu kurdun bu imajlar imajdan kurtulması pek mümkün görünmüyor en azından yakın zamanda. Şimdi bir şarkı arası vereceğiz ve tamam. bu şarkı arası sırasında ve aslında biraz daha sonrasında da bu kitabı armağan etmek için sizden telefon bekleyeceğiz. Arayan kişiler arasından bir çekiliş yaparak kitabı armağan ediyoruz. Yayının sonunda duyuruyoruz kime armağan ettiğimizi. Yapı Kredi yayınlarından çıktı. İyi kalpli küçük tavşan bir direniş hikayesi diyelim 3 artı <gülüyor> için bir direniş hikayesi. Ee, şimdi şarkımız e, Compay Segundo'dan gelecekti ama adını unuttum desem. Comandante. Hasta Siempre. Hasta siempre. Evet. evet, Hasta siempre geliyor. E, telefon numaramızı hatırlatalım. 0212 343 4040. <gülüyor> Altyazı M.K. Muerte, sobre la historia dispara, cuando todo santa clara se despierta para verte aquí se queda la clara la extraña transparencia de tu querida Vienes quemando la brisa, un sol este primavera para plantar la vante La transparencia de tu presencia, per anna de tu brazo libertario Aquí se queda la clara, la de tu querida presencia, comandante che İntrağın evet, tu 94.9 Açık Radyo'da canlı yayına devam ediyoruz. Ee, iyi kalpli küçük tavşanı armağan ediyoruz. Yayın sonuna kadar arayabilirsiniz. Ee, yaş grubu daha... Büyük bir kitapla, bir e, fantastik romanla karşınızdayız bu sefer. Rondo'nun anahtarı e, Avustralyalı yazar Emily Roda'nın yazdığı bir üçlemenin ilk kitabı bu. Altın kitaplardan Türkçe'ye aktarıldı. Türkçesi de Eda Aksan'a ait. E, kitap şöyle başlıyor. Leo Zivkak'ın hayatı müzik kutusuna sahip olduğu gün sonsuza kadar değişti güzelmiş. Evet. E, müzik kutusu nedir? İşte Leo'nun e, annesinin Beten teyzesi var. Eee Betani Langlander ailenin en en yaşlısı Beten teyze ve Beten teyzenin bir geleneği var. Her sene aileyi ve bütün 5 yaş üstü çocuklarını topluyor. bir ikinci çayı düzenleniyor. İşte çocuklar için bir sofra kuruluyor. İşte bütün ailenin bireyleri bir araya geliyor, sohbet ediyorlar ve sohbetin bir yerinde Beten teyze Kalkıyor bir müzik kutusu işte aile yadigarı olan bir müzik kutusu var. Ee, anahtarını üç kez çevirip yerine koyup kapağını açıyor. Ve işte tuhaf bir müzik çalmaya başlıyor. Ardından ee, müzik bitsin ya da bitmesin. Ee, yavaş yavaş işte... Ee, kapağını kapıyor. Ee, daha doğrusu bunun kuralları var. Anahtarı sadece 3 kez çevirebiliyorsun. Müzik çalarken asla kutunun kilidini açmıyorsun. Ee, müzik çalarken kutuyu asla elini almıyorsun. Müzik bitene dek de kutuyu kapamıyorsun. Kapağını. Hmm. Ve her seferinde de beten teyze bunu tekrarlıyor. Bu kuralları nereden biliyoruz? O gözleyerek ona, biliyoruz. Yani. Ona ha. da Henry hmm. amcası vermiş bir kutu. Hmm. işte elden ele e, veriliyor. E, hatta Mimi var. Leon'un kuzeni. İşte bu. E, birinci dereceden kuzeni değil işte bu toplantılar sırasında sadece gördüğüm Hı. kız o da sürekli sorguluyor niye üç kere çeviriyoruz şarkı bitmedi ki Hı. niye kapattık falan diye ee, hayır kurallar böyle çünkü e, Henry amcan bana böyle demişti hatta yazılı olarak vermiştir diyor Beten teyze ee, böyle bir anısı var Leon'un ee, ve kutu Leo'ya geçiyor işte Beten teyze ölüyor vasiyetinde de bu kutuyu en iyi bakacak kişinin Leo olduğuna karar verdiğini söyleyip Leo'ya bu kutuyu veriyor. Tam da bunun ertesinde Mimi'nin ailesinin bir yolculuğa çıkması gerekiyor ve Mimi'yi Leo'lara bırakıyorlar. Bir süre onlarla birlikte kalacak. İşte Mimi, Leo'nun hiç hoşlandığı bir kız değil. İşte şımarık geliyor onu rahatsız ediyor. Rahatsız edici tavırları var ve Mimi'nin onlara gelip kalmasını hiç hoşlanmıyor. Neyse geliyorlar. Daha geldikleri geldiği gün o, o akşam e, aralarında böyle kavga itiş kakış böyle sözlü e, saldırılar evet. falan e, Mimi müzik kutusunu kuruyor e, ama o kurallara karşı geliyor ve e, kutunun kutuda bir takım değişiklikler oluyor e, en sonunda yani kısaca kısa keserek anlatıyorum bir kadın çıkıyor kutudan, kutudan çıkıyor evet e, Mimi'nin köpeğini de alarak kutuya geri dönüyor. Mimi kalıyor dışarıda. Evet yani Leo da kalıyor yani odada böyle bir küçük e, küçük çaplı bir savaş oluyor. Nasıl küçük çaplı canım kutudan kadın çıkmış <gülüyor> köpeği almış. Evet e, yani bütün o kuralların nedeni aslında e, bu müzik kutusunun Rondo denilen ülkeye açılan bir kapı olmasıymış. Ee, ve e, Leo'ya bırakılmasının nedeni de aslında Leo'nun bu kurallara itaat edebilecek bir çocuk olmuyor. Yani Mimi'ye bırakmıyor çünkü Mimi ha. zaten daha kutuyu görür görmez e, kuralları ihlal edip bütün o dengelerin evet. bozulmasına neden oluyor. E, kutunun üstünde de bir takım resimler var. işte bir yüzünde böyle bir kasaba sahnesi var. İnsanlar işte çiçek satıcısı var hmm. vesaire. Başka bir yüzünde bir orman arkada uzakta bir şato var. Ee, işte Mimi ile e, o müzik kutusunu İtis kakış sırasında bir şeyler yaparken Leo fark ediyor ki o resimlerde değişiklikler oluyor. Hmm. Zaten çocukluğunda da Beten Teyze ne zaman bu müzik kutusunu çalsa oradaki figürlerin işte gölgelerin hareket ettiği ne ha, gibi oluyormuş. Ee, yani bütün o müdahaleler o sıradan yani çal, müzik çalarken kutunun hareket ettirilmemesinin nedeni oradaki ronda'ya zarar veriyor olması. Yani çocuklar elinde bir tür ellerinde... deprem oluyor mesela. Aynen aldım. deprem oluyor zaten. Ha. Yani çocuklar oraya yani <gülüyor> o cadının büyücünün peşinden oraya gidiyorlar. Yani Ama onlar koku, nasıl gidiyorlar? İşte o yöntemleri var ha. kutunun. Ve bu ki çok büyük bir deprem olmuş. Çok, bundan çok uzun yıllar önce bir deprem olmuşmuş o ülkede. O zamandan beri böyle bir felaket yaşamamışmış. İşte bunun nedeni aslında Mimi. Hmm. Ee, çocuklar nereden geldiklerini tabii ki oradaki insanlar açıklamıyorlar. Ve amaçları köpeklerini bulup. Bir an önce dönmek. Ama İyi de niye köpeği alıyor ki? İşte bir nedeni var. Ama onu söyleyemeyiz evet. şimdi anladım. Ee, yani çocukları ele geçiremiyor köpeği ele geçiriyor bir sebeple hmm. ee, ve tuzak olarak yani yem olarak kullanıyor hmm. büyücü onu. Ee, sonuçta hiç bilmedikleri alışık olmadıkları ve yavaş yavaş e, kendi dünyalarıyla arasındaki ilişkisini kurdukları bir ülkeye. Bir paralel evren diyelim. Başka bir boyuta hmm. geçiyorlar. Bir kapı işte o müzik kutusu kapısı aracılığıyla. Ve o arada kendi aileleriyle ilgili de e, aile sırlarıyla ilgili bir sürü şey öğreniyorlar. Ha, orada var aile sırlarına dair bilgi. Yani, yani hmm. bu ailenin bu kutuyu barındırması ve kuşaktan kuşağa e, nakletmesinin nedeni, nedeni varmış. Doğru ya. E, bu arada çocuklar kendilerini keşfediyorlar, birbirleriyle olan ilişkileri değişiyor. Yani çok güzel böyle bir yolculuk oluyor. Müzik kutusunun üstündeki bütün işte orman sahnesi oradaki şato hepsini sırayla ge geziyorlar geçiyorlar. E, çok keyifli bir kitap ve e, sonunda tabi her seri de olduğu gibi aslında e, tam olarak bitmiyor. Yani eve dönüyorlar ama. Tekrar Rondo'ya gitmek üzere eve dönüyorlar. Bu bir üçleme başladı da söylemiştim. Rondo üçlemesi. İki kitap daha var ama henüz onlar Türkçe'ye çevrilmedi. Emily Roda ile ilgili birazcık internette baktım. Hı hı. Hiç Ben şeyi fark ettim. Avustralyalı çocuk kitabı yazarı hiç tanımıyormuşum. Bir tek şey var. P.L. Travers var Mary Poppins'in yazarı. Avustralyalı şantan var. O da mı Avustralyalı. Evet. ha Evet doğru hı hı. ama yani hiç böyle Avustralyalı gibi evet, ya, kitapın yani. yazarı deyince böyle Avustralyalıyım işte. diye şaşırdım. niye? Anladım. yani Mary Poppins'in yazarını bile Avustralyalı gibi görmemişim. Hep İngiliz, fazla İngiliz geliyordu bana. <gülüyor> e, Avustralya'da çok ünlü bir yazarmış Emily Roda. İsminin de ilginç bir hikayesi var. Aslında da Jennifer Row'muş. İlk kitabını yayınlanması için bir yayın evine yolladığında dosyasını kendisine Hı -hı. o kadar az güveniyormuş ki dosyanın adına büyük annesinin adını Emily Roda adını <gülüyor> yazmış. Güzelmiş. Sonradan kitap beğenilip basılıp sonra da çok popüler olunca o isim kalmış. kalmış Çocuklar için 48 tane kitap yazmış. Resimli Hı -hı. kitaplar ya da işte Rondo gibi seri var Başka bir serisi daha Türkçe'ye çevrilmiş bu arada Deltora adıyla Hı -hı. adlı serisi. Onun dışında yetişkinler için yazdığı kitaplar var. O kitaplarda kendi Jennifer Hı -hı. Row adını kullanıyormuş. Hı -hı. Sanırım 50'ye yakın mı 50'ye aşkın mı tam sayısını bilmiyorum ödül almış ülkesinde. Hı -hı. Gerçekten çok beğenilen sevilen bir yazarmış. Rondun anahtarını da ben böyle bir solukta okudum. Fantastik kitapları da sevdiğim ba için hoşuma gitti. Beğendiğin çok belli zaten. Evet. Bana da şeyi hatırlattı. Kitabın adını hatırlayamıyorum. Gümüş Dil falan vardı yani böyle sözcükler. Aa, evet Neydi şey e mürekkep, mürekkep Yürek. yürek. Evet, evet. Mürekkep yüreği hatırlattı. Cornelia Evet ee... şimdi süremizin sonuna geldik yine. Hmm. Ee, kitabı Kazanmak... kime armağan ettiğimizi evet. söyleyelim. Yapı Kredi yayınlarından çıkan e, İyi Kalpli Küçük Tavşan adlı kitabı dinleyicimiz Çınar Özlü'ye göndereceğiz. O halde e, burada bitirelim programı. Gelecek hafta görüşmek üzere. Gelecek hafta görüşmek üzere. Bir Dolap Kitap için çocuk kitabı. Hazale Mesuranlı, Banuank Soy ve Banu Yiğitray Karakaya. Kitap Dostu sizin okulu sundu.